Ladı Jat Rüşulü Rabbine Bil Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana alhikmah an-shukur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun Hamid. Sadaqa Allahu alazim wa ballagana rasuluhu an-nabiy al nahnu ala ma qala khaliquna wa raziguna min ash-shahidin ash-shakirina bi qalbin salim.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 üç sayfa okumuş olduk. Zaten dört sahifeden ibarettir. Lokman şüresinde Lokman aleyhisselamın adı geçtiği için onun yavrusuna tavsiyeleri geçtiği için bu süre Lokman adını almıştır. Lokman şüresi denmiştir. Kur'an-ı Kelim'de adı zikredilen peygamberler vardır. Bir de Lokman aleyhisselamın adı zikrediliyor. Lokman aleyhisselam peygamber olduğu halde mi adı zikrediliyor? yoksa Allah'ın dostlarından bir dosttur diye mi zikrediliyor? İslam alimlerinin çoğunluğunun görüşü Lokman Aleyhisselam bir peygamber değildir. Peygamberler aşıkıdır. Allah aşıkıdır. Yüksek makam ve mevkilere ulaşmış bir Allah dostudur. Kahir ekseriyetin görüşü budur. Yani peygamber olmadığı halde adı zikredilerek Kur'an-ı Kerim'de Kendisinden bahsedilen Lokman Aleyhisselam'dır deniyor. Allah dostlarından. Ve <gülüyor> takriben bir sahifeye yakın bölümde Lokman Aleyhisselam'ın yavrusuna olan tavsiyelerini Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bize anlatıyor. Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyeleri elbette bir sahifeden ibaret değil idi. Hikmet sahibi bir insan idi. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri milyarlarca insanın içerisinden peygamber olmadığı halde tavsiyelerini Kur'an-ı Kerim'e böyle açıkça sarahaten zikrettiği kaç kişi vardır ki? Demek ki bu tavsiyeler bize de lazım. Ümmet-i Muhammed'e de lazım. Her birimize lazım. Bu tavsiyeleri tabiri caizse cımbızla çeker gibi çekmiş tavsiyelerin arasından ve bize Cenab-ı Hak Celle Celaluhu intikal ettirmiştir. Bir de buradan şunu anlamalıyız. Demek ki bir insan Allah'a dost olduktan sonra dostluk makamına eriştikten sonra peygamber olmak şart değildir. Yani. Lokman Aleyhisselam'ın peygamber olmadığı görüşü kahir görüştür. Dolayısıyla o noktadan hareketle söylüyorum. Yani Allahü Teala ve Tekeddes Hazretlerine dostluk makamına erişmek için peygamber olmak şart değildir. Peygamberlerin izinden yürümek yeterlidir. Lokman Aleyhisselam uzun bir ömürle muammer olmuştur. Uzun bir ömür. Tefsirlerde bize intikal ettiğine göre bin sene yaşadığı söyleniyor. Bin sene yaşayan Lokman Aleyhisselam'ın birçok peygamberle karşılaştığı unutulmamalıdır. Çünkü önceki devirlerde, yani Ali vesselam Efendimiz'den önceki zamanlarda, bir anda bir tane peygamber değil, bir anda on tane, yirmi tane, otuz tane, kırk tane, 50 tane peygamber oluyor idi. Çünkü her peygamberin ilgi alanı başka bir yerdi. Diyelim ki, Paşa'da bir peygamber görevlendirilmiş. İse Fatih'te ayrı bir peygamber görevlendiriliyor. Anlaşılsın diye böyle ismen söylüyorum. Efendim Kadıköy'de başka bir peygamber görevlendiriliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâfeten gönderilmiştir. Bütün insanlara bir peygamber sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de olmuştu. Her peygamberin peygamberliği muhatapları arasında açısından sınırlıdır, zaman açısından da sınırlıdır. Dolayısıyla belli bir zamanda belli bir grup insana peygamber olarak gönderilmiştir. Musa aleyhisselamın kavmi ümmeti en kalabalık olan ümmetlerdendir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin miraç gecesinde gördüğünde selamlaştılar ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ileriye doğru giderken döndü vakti ki Musa Aleyhisselam ağlıyor. Neden ağlıyorsun diye sorulduğu zaman kendisine benden sonra gelen bu peygamberin ümmeti benden çok fazla olacaktır. O manzara gözümün önüne geldi de ben onun için ağlıyorum dedi. Bin sene yaşadığını kitaplardan naklettiğine göre bir anda da birçok peygamber olduğuna göre Lokman Aleyhisselam birçok peygamberle görüşmüştür. Birçok peygamberle oturup müzakerede bulunmuştur. Lokman Aleyhisselam'ın kendi ifadesini bazı kitaplar naklederken der ki kalabalık peygamberlerle ben görüştüm ve kendilerine hizmet ettim. Onların sözlerini, kelamlarını dinledim. Hepsinin sözlerinden sekiz cümleyi seçtim. birçok peygamberle görüştüm, hizmet ettim. Bir zamanlar Lokman Aleyhisselam köleydi. Esmer bir insandı. Basık burunlu birisiydi. Dudakları kalın. Manzarası güzel olmayan bir insandı. Yani bakıldığı zaman insanların manzarası içerisinden böyle albenisi fazla olmayan bir insandı. Aşırı derecede esmer, burnu basık, dudakları kalın bir insandı. Köle olarak hizmet ederdi. Daha sonra azat edilmiş idi. <gülüyor> Önemli olan demek kaporta bölümü değildi. Logman Aleyhisselam manzara olarak böyleydi ama... ...öbür manzarası da böyleydi işte, Kur'an-ı Kerim'e yansımıştır. <gülüyor> Diyor ki... <gülüyor> Kendi ifadesini bazı kitaplardan nakledildiğine göre ruhul beyan ifadesini söyleyeyim. Aynen şöyle diyor. Bine yakın peygambere hizmet ettim. Onların sözleri içerisinden 8 cümleyi seçtim. Birincisi, namazda olduğun zaman kalbini muhafaza eyle. Namazdayken kalbini muhafaza eyle. Namazda iki önemli nokta var. Birisi kalıp beden, birisi de kalptir. Kalıptaki aksaklıklar namazı bozuyor. Diyelim ki, göğsümüz kıbleden döndü, e, namazımız bozuldu. Bir takım kalıptaki aksaklıklar namazı işte mekruh hale getiriyor neyse. Ama kalp, namazın kalple alakalı olan bölümü ise, Asıl bizi saadete erdirecek, felaha erdi, erdirecek bölüm orasıdır. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde billah, Namazlarında huşur sahibi olan müminler felaha ermiştir buyuruyor. Yani namazda kalite aranıyor mu? Canım her şeyde kalite aranır da namazda kalite aranmaz mı? Ayağımızı giyeceğimiz bir çorapta bile kalite arıyoruz değil mi? Hatta alacağımız bir selpakta bile kalite arıyoruz. Kokulu mudur, kokumsuz mudur falan diye. Onda, onda bile insan kalite arıyor. Peki namazda da kalite aranır elbette. Farzına, vacibine, edebine dikkat edilmenin ötesinde namazı en kaliteli hale getiren namazdaki kalp bağlantısı. Kalp Mevla bağlantısıdır. İnsan namaza durduğu zaman Allahu Ekber diyerek ellerini kaldırarak Allah'ım kalbimdeki bütün masivayı Senden gayrı bütün fikir ve düşünceleri elimin tersiyle geriye atıyorum. Senin huzuruna kalbimle ve kalıbımla duruyorum demiş oluyor. Ve Sübhaneke ile beraber Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'ni tesbih ediyoruz. Elhamdülillah Fatiha'yı okumaya başlayarak da Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri'ne hamdlerimizi ve on, arz ederek onun güzel sıfatlarını gündeme getiriyoruz. Eğer bu esnada kalbimiz başka tarafa dönerse, Mevla Celle Ale Hazretleri biz tekbir alarak huzuruna durduğumuz zaman özellikle bize teveccüh eder. Her zaman bizimle beraberdir ama Allahu Ekber deyip ona yöneldiğimiz zaman özellikle bize teveccüh eder. Mesela biz arkadaşlarla bir arada otururken bir aradayız hep beraberiz. Ama o bir arada olduğumuz arkadaşlardan birisi bizim adımızı zikretse, işte Ahmet dese hemen döneriz ona özellikle bir bakış yaparız değil mi? İşte namaza duran insan ...insan namaza dursa da durmasa da... ...Mevla her zaman herkesle beraberdir. Yani herkesi ilmiyle... ...biliyordur, görüyordur... ...işitiyordur. Ama... ...eğer insan Allahu Ekber deyip namaza durursa... ...teşbih tahta yok... ...anlayacağımız dille ifade etmek için söylüyorum... ...bize birisi... ...bulunduğumuz meclis içerisinde, beraber olduğumuz meclis içerisinde... ...birisi bize nida etmiş olsa... ...çağırmış olsa... ...nasıl ki özellikle ona dönersek... ...insan namaza durduğu zaman... Allah Celle ve Ala Hazretleri özellikle o kuluna rahmet dönüşüyle, merhamet teveccühüyle teveccüh eder. Adeta buyur kulum seni seyrediyorum. Sen bana yalvarıyorsun, seni dinliyorum demiş oluyor. Eğer insanın kalbi başka taraflara kayar, başka şeylerle meşgul olursa, kulum benden daha iyisini mi buldun da ona döndün, beni bıraktın der Allah Celle Celaluhu. O bakımdan namazdaki huşu kalp Mevla bağlantısı çok önemlidir. Cenab-ı Hak muvaffak olan kullarından eylesin. Bir de şunu söyleyeyim bu noktada en önemli şey namazda kalbi Mevla'ya rapt etmektir. Ancak kalp insanın elinde değil. Kalp insanın elinde değil. Yani insan kalbini istediği gibi malik olamıyor. Zorlar kendisini biraz. Biraz sonra bakarsın teker uçmuştur. Kafesten uçmuştur. Kapısı açık bir kafesteki kuşa benzer. Her zaman uçmaya hazır ve nazırdır. Kuşu kafeste koydun ama kafesin kapısı açık, kaçıp gidebiliyor. Ee, biz aslında vücudumuzdaki dış organlarımızı korumamız gerektiği bir gibi korursak o kalbimize yardım eder. Yani namazın farzına, vacibine, sünnetine dikkat ettiğimiz gibi edeblerine de dikkat edersek huzur kalbi temin etmeye bunun yardımı olur. Mesela namaz kılarken kafamız sağa sola dönerse, sağa sola bakarsak, bu kalbimizi dağıtır belli bir noktaya bakıyoruz secde edeceğimiz yere bakıyoruz oraya bakarak ayaktayken secde edeceğimiz yere bakarak namazımızı idame ettirirsek bu kalp huzurunu temin eder dediğim gibi namazdaki huzuru temin etmenin birçok yolları vardır bazı Allah dostları derken namaza dururken eğer huzuru kalple durmak istiyorsan inanarak düşüneceksin diyeceksin ki bu namaz benim en son kıldığım namazdır bundan sonra bir daha namaz kılmak bana nasip olmayabilir Azrail aleyhisselam gelip beni götürebilir. Bu beni ahirette en son, ahirete götürdüğüm en son sermayemdir düşüncesiyle insan namaza durursa o namazda kaliteli bir namaz olur. Bir takım fıkıh kitaplarında da yazdığına göre, beyan ettiğine göre derler ki alimler insanın namazdaki huzuru abdestten başlar. Eğer abdesti huzur içerisinde alırsa onun huzuru namaza yansır. Hani arabaya benzin koyduğun zaman kaliteli benzin koyarsan farklı olur, kalitesiz koyarsan farklı olur ya. Namazın benzini de işte abdesttir diyorlar. Abdese alırken usulüne göre, adabına göre huzur içerisinde alırsa insan namaza da o güzel huzur verir. Uzatmayalım burasını. Diyor ki Lokman Aleyhisselam, bine yakın peygambere hizmet ettim, onların sözlerini dinledim. Onların hepsinin sözünden sekiz tane cümle seçtim. Bunlardan birincisi, namazda kalbini muhafaza eyle. Yemekte de gırtlağını muhafaza eyle. Yemekte gırtlağını muhafaza eyle. Tabi bunu nasıl düşünmek lazım? Evvela haram lokma oradan aşağıya geçirme. Bir de ölçülü ye. İki türlü de düşünülebilir. Üçüncü cümle, başkasının evinde gözünü muhafaza eyle. Başkasının evinde gözünü muhafaza ile. Bir insan başkasının evine gittiği zaman rasadhane müdürü gibi durmadan sağa solu böyle kontrol eden, gözden geçiren bir konumda olmamalıdır. Başkasının evinde gözünü muhafaza et cümlesini Lokman Aleyhisselam bine yakın peygamberden aldığı özetler içerisinde sekiz tane cümlenin içerisine sıkıştırmıştır. Bunu Okuduğum zaman büyüklerimizden birisi, yaşlı ağabeylerimizden birisi eskiden belki 30-40 sene önceki bir manzarayı anlatıyordu. Bir hoca efendinin hasta olan babasını okumaya geldiğinden bahsediyordu. E, gelen hoca evine gelen hoca efendinin kapıdan içeri girdiği zaman gözünü böyle ayaklarının ucuna bakmak suretiyle. Oturduğu yerde hastayı okumuş, sağda solda böyle duvar var mıdır yok mudur hiç bakmadan aynı şekilde geriye dönüp gittiğini anlattı. Hemen hatırımı o geldi. Yani demek ki insan dışarıda gözünü elbette namahramdan koruyacak, başkasının evine gittiği zaman da ne yapacaktır? Gözünü muhafaza etmelidir. Sekiz, e, sekiz tane cümleden en önemli kabul ettiği sekiz cümleden birisi de buydu. Birincisi namazdayken kalbini muhafaza eyle, yemekteyken gırtlağını muhafaza eyle, başkasının evindeyken gözlerini muhafaza eyle. Ve in kunte beyne'n-nasi lisanek. Eğer insanlar arasındaysan dilini koru. Bir toplumda, bir cümle ettiysen dilini koru. Difake selime kafake. Dilini korursan kendini korursun. Sana senden olur her ne olursa başın azat olur, dilin durursa. insanı başına gelen belaların çoğu neye bağlıdır? İnsanın diline bağlıdır. İnsanlar arasındayken lisanını koru. <gülüyor> i̇ki şeyi hatırla unutma, iki şeyi de daima unut. Hiç unutmayacağın şeyler birincisi Allah'tır Celle Celaluhu. Onu hiç unutma. Daima hatırında tut. İkincisi de ölümdür onu da hiç unutma onu da daima hatırında tut unutman gereken hiç hatırlamaman gereken unutman gereken iki şeyde başkasına yaptığın iyilikler yap ve unut İyilik yap yap denize at yaptığın iyilikleri unut başkasının başına ben sana şöyle iyilik yaptım diye durmadan kalkma adamı rahatsız etme eğer Allah için yaptıysan zaten Allah sana verecek. Ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım, bir yaptınsa alacaksın karşılığını kardeşim. Onu öyle söylemesi icap etmez de değerlendirme olarak söylüyorum. Zaten biz yaptıklarımızı eğer Allah için yapıyorsak bir değeri vardır. Allah için yapmıyorsak hiçbir değeri yoktur. Evet, unutmamız gereken iki şeyden birincisi nedir? Başkasına yaptığımız iyilik. Yine unutmamız gereken şeylerden bir ikincisi nedir? Ve iseetul gayri fi hak. Başkasının sana yaptığı haksızlığı. Başkasının sana yaptığı haksızlığı, başkasının sana yaptığı yanlışı, kötülüğü unutacaksın. İslam ahlakı budur. Beş sene önce, üç sene önce, dört sene önce, on sene önce birisiyle efendim, konuşmuşuz. Adam bize bir yanlışlık yapmış. Veyahut da birisi ondan bize bir kötü haber getirmiş, ileri geri konuşmuş. Yanlış yapmış velhasıl. Bize kötülük yapmış oldu. Kalbimizi kırdı, incitti. Şimdi beş senedir hala onu kalbinde saklıyorsun. Ya senin kalbin efendim çöp terikesi midir kardeşim? Bunu sen kalbine koyduğun zaman böyle her insanın sana yaptığı yanlışları kalbine koyarsan bu kalpte Mevla'nın sevgisine yer kalmaz ki. Aşkullaha, muhabbetullaha yer kalmaz ki at şunları neye meşgul ediyorsun kendini onlarla? Başkası sana kötülük yapmış. başka sana kötülük yapınca aslında sana iyilik yapmış. Sen farkında değilsin. Ne yapmış? Diyelim ki hakaret etmiş sana. Haksız yere mi hakaret etmiş sana? Doğru sen üzülmüşsün. Ama üzülmüşsün ama mazlumun sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. O sana haksızlık yaptığında onun cevaplarından sana, senin günahlarından ona intikal etti. Sen kardasın, zararda değilsin ki. Yani yaptığımız iyilikleri unutmalıyız. Başkasının bize yaptığı kötülükleri de unutmalıyız. Eğer başkasının bize yaptığı kötülükleri daim hatırımızda tutarsak o zaman insanlara karşı nefretimiz şu alır. İnsanlara karşı düşmanlığımız artar. Mevlânâ sevgisinde kalbimizde yer kalmaz. Evet, Lokman Aleyhisselam'ın biraz önce ifade ettiğim gibi yüzü simsiyah idi. Efendim e, birisi demiş ki kendisine, Ma akbahawaj Lokman, ey Lokman, şu yüzünün manzarası ne kadar çirkindir demiş. O da sormuş demiş ki, sen yüzümü mü, yüzümün çirkinliğini mi gündeme getirmek istiyorsun yoksa onu yaratanın çirkinliğini mi gündeme getirmek istiyorsun? Yani yaratanını beğenmedin mi dercesine? Bizim memlekette birisi varmış, e, burnu biraz fazla büyükmüş, biraz da akli dengesi de yerinde değilmiş. Birisi demiş ki ya senin burnu ne kadar büyük buna dönmüş. Ustasını beğenmedin mi demiş? <gülüyor> Ustasını beğenmedin mi demiş? <gülüyor> Şimdi Lokman Aleyhisselam için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Es'el billahi ve laqad atayna Luqmana Biz Lokman'a hikmeti verdik buyuruyor. Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdiğini, isabetli sözler, din bilgisi, doğru söz ve din bilgisi verdiğini Allah Celle ve Ala Hazretleri e, ayeti kerimesinde Lokman Aleyhisselamla Aleyhisselam'dan bahsettiği ilk ayeti kerimesinde biz Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik buyuruyor. İki türlü ilim var kıymetli dostlar. Birisi ilmiyle dünnidir. İlmiyle dünni demek Allahu Teala'nın kulunun kalbine akıttığı ilimdir. Hızır Aleyhisselam'daki ilim gibi. İlmi leddününün sınırını Allah bilir Celle Celas. Ne kadar öğretirse o kadar bilir. Musa Aleyhisselam büyük bir peygamberdi, ululazim bir peygamberdi. Ama Musa Aleyhisselam ululazim bir peygamber olmasına rağmen Musa e, e, Hz. Aleyhisselam'a talebelik yapmıştır. Hem de öyle koltuk üzerinde kalırfırların arasında içerisinde e, gel keyfim gel. Bir taraftan yemekler pişiyor, sular hazır, her şey hazır. Öyle bir talebelik değil ha. Takıldı. Hızır Aleyhisselam'ın peşine, Hızır Aleyhisselam gidiyor, o da takıldı peşine, onun peşine gidiyor. Yolda giderken ondan ne öğrenirse onları öğreniyor. Öyle talebelik, şimdi bulabilir misin öyle bir tane talebe? Yeryüzünde öyle talebe, bulamazsın, bir tane de bulamazsın. Yani hocasının peşine takılacak, nereye gitti, oraya gidecek, peşine gidecek. Yoldayken, giderken, oturup kalkarken kendisinden ilim ve hikmet öğrenecek. Musa Aleyhisselam büyük bir peygamber olmasına rağmen, değil mi Kehf Suresi'nde... Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Deniz yolculukları anlatılıyor değil mi? Ondan sonra oradan çıktıktan sonra bir çocuğun kafasını kestiği anlatılıyor. Sonra gidip Antakya'ya gelip Antakya'daki e, yetim olan iki tane çocuğun duvarları, kendilerine miras olarak kalan duvarların yıkılmak üzere olduğunu Hızır Aleyhisselam onu düzelttiğinden bahsediliyor. Ve bunların sırlarından bahsediliyor. En son Musa Aleyhisselam sabredememiş. Üç tane meselede itiraz etmiş Hızır Aleyhisselam'a. Hızır beyni ve beyni, Sen bana talebe olamazsın. Sabırsız bir insansın dedi. Musa Aleyhisselam'ı emekli etti. Talebelikten emekli etti onu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Kardeşim Musa'ya Allah rahmet eylesin. Biraz daha sabretseydi neler öğrenecekti, neler öğrenecekti buyuruyor. Yani, Hızır Aleyhisselam peygamber miydi? Değildi. Ama ilmiyle dünne sahibiydi. Yani ledünni ilim demek Allah'ın kendisine akıtmış olduğu bir ilim. İşte Lukman Aleyhisselam da bunlardan birisidir. Allah Celle ve kendisini ilimle süslemiştir. Hikmetle süslemiştir. Hikmet <gülüyor> İmam Gazali Hazretleri diyor ki من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم يسحك أن يسما حكيما Bir insan her şey bilse çok şeyler bizde ama Allah'ı bilmese o insana hakim denmez. Hakim olabilmesi için insan evvela Allah'ı bilmesi lazım. Allah'ı bilmeyene hakim denmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de hikmetten verildi de verildi. Yani peygamberlerin her birisine hikmet verilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hikmetten nasibini tamammıştır. Hikmetten sen de ben de nasibimizi alabilir miyiz? Lokman Aleyhisselam peygamber değil de Allah bunu hekim kıldı hikmet verdi ona Yūte'l hikmete men omen ve men hayran kesîran Hazretleri kullarım Allah Celle ve Ala Hazretleri kullarından dilediğine hikmeti verir. Herkime hikmet verilirse çok hayır verilmiş oldu kendisine. Büyük sermaye verilmiş oldu kendisine. Demek ki sen de ben de hikmet sahibi olabiliriz. Lokman aleyhisselam olduğu gibi, Hızır aleyhisselam olduğu gibi peki bunun yolu caddesi nereden geçer? Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz "Men أحلى صل الله sabahan, صباحا ظهرت hikmeti min من قلبه Bir insan kırk gün ihlaslı bir şekilde ibadet yapsa Allah'a kalbindeki hikmetler diline fışkırır, diline yansır. O insan kendi iradesinde değildir, farkında değildir, dilinden hikmetli sözler yansımaya başlar. Kalpteki hikmetler dile yansımaya başlar. Demek ki bir insan, 40 gün ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet ediverse, o ihlasının kalpte oluşturduğu manevi hava sebebiyle, Allah Celle ve Aleyh Hazretleri onun diline hikmetli sözleri yansıtır. Pehlül Dâne meşhurdur. Pehlül Dâne Hazretleri zamanında deli gibi gözünü gözükürdü. Bazılar onu deli kabul ederlerdi, ama gerçekten veril, hikmetin kendisine verildiği, kendisinden sonra adını unutturmayan Allah dostlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Hazir Ali Pehlül şey, e, Dâne Hazretleri. Deli kabul ediliyor çevresindeki insanlar tarafından. Bir ağacın, kocaman bir ağacın, kerestenin tabiri caizse, başına geçmiş, millet de onu seyrediyor, bakalım bu deli ne yapacak diye. Ortasından tutmuş, ah, demiş, kaldıramamış, ah, demiş, kaldıramamış, ah, demiş, kaldıramamış, ah, kaldıramamış epey terlemiş. Sonra geçmiş ağacın öbür ucuna tutmuş, kaldırabilmiş orasını, hmm, demiş. Geçmiş öbür tarafına oradan tutmuş, Buradan da kaldırmış. Tekrar geçmiş ortasından tutmuş. İki tarafını kaldıramamış. Ya dediler, "Beyoğlu sen ne yapıyorsun? Kafayı mı şüttün?" Dedi, "Ne mi yapıyorum?" dedi. "Bu şey var ya dedi, bu kereste var ya dedi. Bak deli gözüyle baktlar. Şimdi bakın nasıl hikmet fışkıracak. Baktım baktım dedi. Bu ağacı ortadan, bu ortadan tuttum, kaldıramıyorum." dedi. Bunun bu hem dünya hem ahireti temsil eder dedi. Demek ki bir adam hem dünyayı hem ahireti kaldırayım dese, ikisini de tam yapayım dese bu mümkün değildir. Olmaz. Ama gittim bir ucundan tuttum, bir ucundan kaldırabiliyorum. Gittim öbür ucundan tuttum, öbür ucundan da kaldırabiliyorum. Yani sadece dünyayı yapmak istersen yaparsın. Sadece ahiret yapmak istersen onu da yaparsın. Ama hem dünya hem ahiret ikisinde hakkını tam ödeyeyim dersen bunu yapamazsın. Altından kalkamazsın dedi. <gülüyor> bir gün... Fehlüldane'yi evlenmeye Harun Reşit Hazretleri demiş ki bunu kim evlenmeye ikna ederse ona şu bir kese altın vereceğim. Dilbaz olanlar dediler ki tamam biz bunu evlenmeye ikna ederiz. Almışlar nasihat edecekler ona şimdi. İşte evlenmenin fazileti şöyledir peygamberler şöyle nesil sahibidirler. Evladın olursa hayırlı evladın olursa sana, öldükten sonra sana dua eder. Hayırlı işler yapar senin amel defterin açık kalır anlatıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor. E, Perlül de böyle kuzu gibi dinledi dinledi. Onlar da dediler ki tamam biz bunu şimdi ikna ettik artık. Evliliğe karar verir. <gülüyor> Siz dedi yola biraz devam edin benim biraz ihtiyacım var geleceğim demiş. arkadaşları yola devam etmişler O durmuş. <gülüyor> beklemiş bek beklemiş beklemiş arkadaşları hala gelmedi dediler ya dur bakalım bu adam zaten normal değil anormal. Gidelim bakalım ne yapıyor. Yaklaşmışa bakmışlar ki Pehludan'a böyle bir şeye acayip acayip bakıyor. İnceliyor sanki bir şey. Yaklaşmışlar Pehlun'um. Ne yapıyorsun demişler. Vaaz dinliyorum demiş. Vaaz dinliyorum demiş. Ha demişler nasıl vaaz? Gidelim bakalım karınca mı buna vaaz ediyor? Böcek mi vaaz ediyor falan. <gülüyor> yaklaşmışlar, yaklaşmışlar Bakmışlar ki çok affedersin bir insan piscine bakıyor. Tüh dediler. Bu adamdan ne damat olur ne hanım bir hanımefendiye bir bey olur. Beyefendi olabilir. Dediler pehlül sen nasıl vaaz dinliyorsun ne diyor sana. Diyor ki bana dedi bu gördüğüm baktığım bana diyor ki ey pehlül ben kısa zaman önce tatlıcı da güzel bir tatlıydım. Her gelen ağzını ağzı sulanıyordu ben yesem onu diyordu herkes beni seviyordu bak şimdi insan aldı beni birisi yedi insanoğluna karıştım şimdi ne hale geldim hiçbir değerim kaldı mı. Yani insanlara karıştığın zaman sen de böyle olursun, sen böyle devam et Allah dostu olmaya devam et şeklinde hikmetli sözlerle tarihe geçmiştir pehlüldâne. Yani sen de ben de hikmet sahibi olabilir miyiz? Yeter ki ihlaslı bir şekilde efendim gereklerini yerine getirelim. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri insanın kalbinden diline hikmetleri yansıtır. Bir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ma زَهَدَ abdun فِي الدُّنْيَا eğer bir insan ahirete çok değer verirse, dünyaya fazla değer vermeyip ahirete fazla değer verirse, Allah Celle Celaluhu onun kalbine hikmet pınarlarını bitirir ve dilini hikmetli sözlerle süsler. Gözünü ve bassara, ve dünya ve uyube nefsihi. Allah Celle ve Ala Hazretleri dünyanın ahirete göre eksilerini onun gözüne gösterir. Ve kendi kusurlarını kendisine gösterir. Başkasının kusurlarını görme yerine kendi kusurlarını tercih eder. <gülüyor> Baktınız ki bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir arkadaşınız ahirete fazla kıymet veriyor. Dünyaya o kadar fazla kıymet vermiyor. Ona yaklaşın. Onun sözlerini dinleyiniz. Çünkü o hikmetli sözler söyler. Demek ki bir insanın kalbinde dünya sevgisi az olur, ahiret sevgisi çok olursa, yavaş yavaş onun kalbinde hikmet pınarları oluşmaya başlar. hadis i Şerif'ten anladığımıza göre. Kıymetli dostlar, Ruhul Beyan tefsirinde naklettiğine göre, Lokman Aleyhisselam bir ara uyuyormuş. Ey Lokman! Allah Celle Celaluhu yeryüzünün halifesi mi senin yapsın? Yani sen yeryüzünde bir hükümdar olmayı mı tercih ediyorsun? İnsanlar arasında hak ve adaletle hükmedersin? Bunu kabul eder misin? Yine şeyinde, e, rüyasında, görmüş olduğu bu rüyada şu cevabı vermiş. Eğer Rabbim beni muhayyer kılarsa, yani... Bunu mu kabul edersin, şunu mu kabul edersin diye bana serbestlik hakkı verirse ben afiyeti seçerim. Bela üzerine afiyeti seçerim. Çünkü insan afiyet içerisindeyken yapabildiğini yapar. Efendimizin de her duasında vardır afiyet. Allahümme inna nes'elüke el ve vel afiyete vel muafate daimete fid dini ve dünya vel ahira. Af ve afiyeti devamlı Cenab-ı istemiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta kabristan'daki insanları ziyarete gittiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara selam veriyordu ve dua ediyordu onlara. Ne diyordu duasında? Esselamu aleyküm ehle dâli kavmin mu'minin ve inna inşaallahu biküm lâhikun. Es'elullâhe li ve lekumun afiye. Allah-u Teala'dan benim için ve sizin için afiyet istiyorum diyor. Yani diriye, ölüye ne lazımdır? Afiyet lazımdır. Bize af ve afiyet lazımdır. Bana dedi Lokman Aleyhisselam, eğer Cenab-ı Hak beni muhayyer kılarsa, bela üzerine afiyeti seçerim. Eğer Allah Celle Celaluhu bana kesinlikle sen bu hükümdarlığı yapacaksın derse, sem'an ve ta'aten emrine imtisal ederim. Çünkü ben biliyorum ki Allah Celle ve Ala Hazretleri bu görevi bana verirse, bana yardım eder ve beni yanlışlardan korur. Melekler yüksek sesle ee, görmediği melekler yüksek sesle demişler ki lime ya Lokman ey Lokman neden sen hükümdarlığı istemiyorsun da af ve af afiyeti sadece istiyorsun De demiş ki Lokman aleyhisselam çünkü idare makamında olan insanın durumu çok çok zordur el hakim le ennel Hakime ebi eşed dil menazil çok kritik bir noktadadır ve Karanlıklar diyor, onun etrafını kuşatır diyor. Birisi gelir rüşvet teklif eder, birisi efendim torpil yapmak ister, birisi başka yerlerden gelir. İnsanı hür iradesiyle baş başa bırakmayıp etki altına almaya kalkarlar. Onu kıramadım, bunu kıramadım derken yanlış yola saparsın. Ve dolayısıyla benim yapacağım iş değildir cevabını vermiş. Eğer isabet edersen kurtulursun. İsabet etmeyip yanlış yollara kayarsan bu baskılar sebebiyle o zaman seni kim kurt kurtarır? Zelil olmaktan başka bir yolun yoktur. Her kim dünyayı ahirete seçerse dünyayı da elden çıkarır. Dünyayı ahirete tercih ederse dünyayı da elden çıkarır. Ahireti de elden kaybetmiş olur. Melekler onun bu sözünden hayret etmişler. Konuşmasındaki bu üstün beceriden hayret etmişler. Sonra tekrar Lokman Aleyhisselam bir defa daha uyuduğunda "Sümme nâmeve ten ukra fa u'tiya'l hikmete fentebe ve yetekellamu biha" Lokman Aleyhisselam bir daha uyuyup uyandığında kendisini hakim olarak buldu. Yani kalbi böyle manevi ilimlerle dolu olarak buldu kendisini. Lokman Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Yine kitaplarda okuyacağız şimdi onun tavsiyelerini seri bir şekilde inşallah. Lokman Aleyhisselam'ın hikmetlerinden bahsedilirken bir ara başkasının kölesiydi. Efendisi affedersiniz helaya girdiğinde Uzun süre helada kalmış Dışarıdan Lokman Aleyhisselam Yani köle olan Lokman Aleyhisselam Efendisine seslenmiş Uzun süre helada kalan Efendisine Demiş ki e, helada uzun süre Kalmak insanın karaciğerini rahatsız eder Basur hastalığına Muptela olmasına sebep olur Ve hararet aşağıdan yukarıya Beynine doğru yükselir Beynine de zarar verir Azıcık yani ihtiyacını görecek kadar orada otur, hemen kalkıver, tavsiyem sana budur demiş. Efendimiz'in Hela, helalden çıkar çıkmaz onun bu güzel sözlerini helanın kapısı üzerine yazmış. Girerken bunları oku da gir. Ona göre içeride dur ve çık demiştir. Yani e, bu uygulamayı yapmıştır. Lokman Aleyhisselam'ın bir ara insanlara nasihatte bulunuyormuş, hikmetli sözlerle nasihatte bulunuyormuş kalabalık insanlar toplanmışlar etrafına onun o güzel sözlerini dinlemek için Beni İsrail'in büyük kodamanlarından birisi oradan geçerken demiş ki bu cemaat niye toplandı buraya ne var burada bir de baktı ki Lokman Aleyhisselam insanları konuşuyor döndü Lokman Aleyhisselam'a dedi ki ya sen simsiyah köle değil miydin sen çobanlık yapmıyor muydun şu şu işleri hizmetleri sen yapmıyor muydun bu kadar insanlar nereden toplandın? Sen ben bildiğim falan adam değil misin sen? Demiş ki evet. Ben o adamım demiş. Peki, peki demiş sen bu makama, bu dereceye nasıl geldin? Bu kadar insanları etrafına toplayıp onlara hikmetli sözü, bir şeyler söylüyorsun. Bunu nasıl becerdin demiş. <gülüyor> demiş ki ben daima doğru sözlü oldum. Emaneti kuryan oldum. Malayani'den uzak oldum. Allah Celle ve Hazretleri bana ...bu makamı verdi, bu dereceyi verdi. Üç şeye dikkat ederse sen de olursun demek istedi. Lokman Aleyhisselam... ...bir gün Davut Aleyhisselama la karşılaşmış. Davut Aleyhisselam'a vezirlik yapmış. Onun zamanda ...hakimlik yapmış. Davut Aleyhisselam'ın beraber olmuşlar. Davut Aleyhisselam bir gün demiş ki... ...ey Lokman nasıl sabahladın? Demiş ki esbahdü ve yedi gayri. Başkasının elinde sabahladım. Davut Aleyhisselam düşündü... ...başkasının elinde sabahladım düşünmüş, düşünmüş. Derin manasını anlayınca Davut Aleyhisselam bayılmış, düşmüş yere. Yani ne demek başkasının elinde sabahladım? Yani Allah'ın elinde sabahladım demektir, değil mi? Yani ben bende değilim. Bir ben var, bende benden iyi şey. ayrı bir şey. Yani ben neyim var? Gözüm, elim, ayağım, burnum, iç organlarım, dış organlarım, hepsi başkasının elindedir. Hepsinin efendim ee, devamı, tamamı tasarrufu hepsi başkasının elindedir. Hikmetli sözlerinden bahsedilir. Sıhhat gibi mal olmaz. Efendim, gönül huzuru gibi nimet de olmaz demişlerdir. Şimdi kıymetli dostlar Cenab-ı Hak'ka davara Hazretleri'nin Lokman Aleyhisselam'la ilgili buyurduklarına geçelim. Ve Muhakkak biz verdik a. lukman lokman Aleyhisselam'a el-hikmeti e, hikmet verdik. Enişkür Lillah. Şimdi burası çok önemli. Biz lukman Aleyhisselam'a hikmet verdik. Ondan sonra da enişkür Lillah, Allah'a şükret dedik. Allah'a şükretmenin birinci basamağı kelime işarettir. Buyurun hep beraber. Eşhedü en illallah, ve eşhedü ve Cenab-ı Hak bu kelime-i bu kelime-i şahadetin ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın. Amin. Şükretmek ne demektir kıymetli dostlar? Allahü Teala ve Teakkeddes Hazretleri, Nuh Kemal aleyhisselama ilk tavsiyesi nedir? Allah'a şükretmektir. Şükür ne demektir? Sarfül abdicemi'a ve un'ime aleyhi la Yani bir insana Allah Celle Celalü ne nimetler verdi? O nimetleri hangi maksatla verdiyse onu orada kullanmak şükürdür. Kıymet bilmek, nimetlerin kıymetini bilmek, Rabbimizin verdiği nimetlerin kıymetini bilmek, annenin kıymetini bilmek, babanın kıymetini bilmek, evlat verdiğiyse evladın kıymetini bilmek. Bunlar nedir? Şükürdür. Evvela insan nimetinin kıymetini bilecek, şükredebilmesi için. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin Lokman Aleyhisselam'a ilk tavsiyesi Allah'a şükret. Ve men şekera fe innema yeşkuru li nefsi. Ve men yeşkuru fe innema yeşkuru li nefsi. Her kim Allah'a şükrederse kendi menfaati için şükretmiş olur. Hem dünyada hem ahirette şükretmesinin karşılığını alır. Dünyada Allah Celle Celal'ü artırır, ahirette de bol bol kendisine ikram eder. Ve men kefera fe innallaha hamid. Her kim nankörlük yaparsa Allah Celle Celaluhu ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla insanlar nankörlük yapmış olsalar bu nankörlüğün zararı sadece insanların kendisine avdet eder. Nankörlüğün zararı insanların kendisine avdet eder. Nankörlük yaptığımız her nimet yavaş yavaş elimizden çıkar. Hem de şunu da unutmayalım ki bir nimet kıymetini bilmedik diye elimizden alınırsa Allah Celle Celaluhu kolay kolay bir daha onu vermez. İki türlü nimetler elimizden alınır. Bir var ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu imtihan için elimizden nimeti alır eğer biz sabretmesini bilirsek Allah daha iyisini daha güzelini verir ama bir de nimetin kıymetini bilmedik diye Allah Celle Celalül nimeti elimizden alır kıymetini bilmedik diye nimetin, nimeti elimizden alırsa bir daha kolay kolay onu vermez. Mesela Osmanlı dünyanın sultanıydı ne derse dünyada sözü geçerliydi bugün dünyada sözü, söz sahibi olan ülkelerin padişah, ülkelerin idarecileri, sultanları bizim sultanlarımızın elini öpmek için kuyruğa girerlerdi elini vermezdi, ellerini vermezdi onlara, imansız insanların dudağı benim elime değmesin diye cübbelerini, efendim eteklerini öpmeye gayret ederlerdi. Ne diyecek diye ağzının içerisinde dudağı, iki dudağın arasına bakarlardı. Ama biz o nimetin kıymetini bilemedik. Bilemeyince şimdi biz dudak öpmeye, el öpmeye başladık, başkalarının elini öpmeye başladık. İki dudağın arasına bakıyoruz. Ne dedi ne diyecek diye. Yani kıymetini bilmedi, bilmeyince Allah Celle Celaluhu bizden aldı Şimdi ne oluyor? İslam alemi kan ağlıyor. Her tarafta kan ağlıyor. İzzetini, şerefini İslam'a münasip bir şekilde koruyan, muhafaza edebilen kalmadı gibi. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Lokman Aleyhisselam'a Allah'a şükretmesini tavsiye ettikten sonra Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyelerine geliyor. Yavrusuna olan tavsiyelerine geliyor. Rivayetlere göre Lokman Aleyhisselam'ın oğlu ve hanımı imandan uzak idiler. Onlara nasihat ede, ede, ede, ede, Allah Celle Celaluhu onlara da iman nasip oldu. Onlar da, efendim, Lokman Aleyhisselam'ın yolundan yürümeye başladılar. Bakalım Lokman Aleyhisselam ne demiş yavrusuna? وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبِّنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ Lokman Aleyhisselam oğluna vaaz ederek, nasihat ederek şunları söylemiştir. Bu çok önemlidir. Niçin? Cenab-ı Hak seçmiş bunu bize anlatıyor. Şu i̇şte Artık bu ayettir. Lokman Aleyhisselam'ın sözü olmaktan ilahi kelam olmaya dönüşü vermiştir. Cenab-ı Hak seçmiş ve bize intikal ettiriyor bunu. Ne demiş yavrusuna? Birinci söylediği şudur. Yavrum sakın Allah'a şirk koşma. Şirk en büyük zulümdür. Yani bir insan küfürden daha büyük yapabileceği kötülük yoktur. Başka ifadeyle söyleyeyim. Aklınıza mantığınıza yatar mı yatmaz mı bilmem. Ama bir insan mümin olduğu halde cinayet yapmaz. Allah'tan korkar yapmaz. Ama her şeye rağmen mümin olan bir insan... Yüz tane adam öldürse, yüz tane adamın ölümüne sebebiyet vermiş olsa zulüm yapmıştır. Mümin olsun veya mümin olmasın. Zulüm yapmıştır. Fakat bu zulüm küfürden daha büyük değildir. Bir insanın hiç karınca ezmeyecek kadar böyle mülayim bir insan olduğunu düşünelim. Ama iman etmediğini, küfür sahibi olduğunu düşünelim. O küfür inneşirke lehulmun azim. Büyük bir zulümdür. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Onun için kıymetli dostlar, küfürden, şirkten her çeşitinden insan uzaklaşması lazım. Değilse en büyük zalim bunlar olmuş olur. Hemen devamında Allah Celle Cellelu Lokman Aleyhisselam'ın şirkten uzak durmasını, e, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna şirkten uzak durmasını, Allah'a Celle Cellelu ibadetten başka hiçbir şeye ibadet etmemesi gerektiğini tavsiye bu tavsiyeyi anlattıktan sonra Cenab-ı Hak Celle Cellelu evet. İbadet olarak Allah'tan başkasına ibadet edilmez ama iyilik noktasında, saygı noktasında insanın saygı göstereceği insanlar arasında vardır. Nedir? Ve insanı insani bi Biz insana, annesine, babasına karşı iyi davranmasını emrettik. Anneye, babaya ibadet edilmez ama anneye, babaya saygı gösterilir, iyi davranılır. İbadeti insan yalnız Allah'a yapacaktır ama annesine, babasına karşı da Asla edepte kusur yapmayacaktır, iyi davranacaktır. Hamlet, o ümmu vahnen, ala vahen öfesalı, fiyamine enişkurli Annesi onu ne zorluklar içerisinde hamile olmuş, taşımış, dokuz ay kadarını taşımış, ne yine zor şartlarda onu doğurmuş ve yine zor şartlarda onu em, em, em, em, emzirmiş ve yetiştirmiş, altını temizlemiş, üstünü temizlemiş, bir sürü sıkıntılar içerisinde yavrusunu yetiştirmiş. İşte bu anneye karşı ve babaya karşı saygılı olmasını Allah Celle Celaluhu, insana emretmiştir. Enişkürlüğü ve değil, Ey insan artık sen şimdi önce bana şükret ve annene babana da şükret, teşekkür et. Demek ki insan Allah'a karşı şükür görevi olduğu gibi annesine babasına karşı da şükür görevi vardır. Hadis-i şerifte insanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez. Yani insanlara teşekkür etmeyen, insanların yaptığı iyiliğin kadir kıymetini bilmeyen Allah'a da teşekkür etmez, Allah'a da şükür etmez. Yani insan ya kadir şinaz olur ya kadir şinaz olmaz. Kadir şinaz ne demek? Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek demektir. Kıymetli dostlar, bu konuda anne ve babaya e, gösterilmesi gereken saygı ile karşı da şükür görevi vardır. Hadis-i şerifte, İnsanlara şükretmeyen Allah'a da şükretmez. Yani insanlara teşekkür etmeyen, insanların yaptığı iyiliğin kadir kıymetini bilmeyen Allah'a da teşekkür etmez. Allah'a da şükretmez. Yani insan ya kadir şinaz olur ya kadir şinas olmaz. Kadir şinas ne demek? Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek demektir. Kıymetli dostlar, bu konuda anne ve babaya gösterilmesi gereken saygı ile ilgili bu ayet-i kerimede hazır ee, talimat geçmişken ve burada bilhassa annenin anne ile ilgili de özel vurgu vardır değil mi? Yani annenin, anne ve babaya karşı iyi davranınız. Zira annen seni zor şartlarda hamile oldu, taşıdı ve yüklendi, doğurdu, emzirdi, yetiştirdi. Annenin yaptıkları özellikle anlatılıyor. Zaten bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah, kime iyilik ...bana tavsiyede bulun diyor, Allah'a şirk koşma ibadet et diyor. Başka tavsiyede bulun diyor, annene babana iyi davran diyor. He annene iyi davran diyor. Başka tavsiyede bulun, yine annene iyilik yap diyor. Bir başka tavsiyede bulun, yine annene iyilik yap diyor. Bir başka tavsiyede bulun, sonra babana, <gülüyor> sonra da <gülüyor> diğer yakınlarına iyi muamelede bulun buyuruluyor. Biraz seri bir şekilde de olsa... Bu konuyu böyle özetleyecek değişik başlıklar altında yani anne ve baba saygısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl yansıtmıştır? Bunu şöyle seri bir şekilde <gülüyor> bazı başlıklar altında size nakledeyim kıymetli dostlar. Bir defa anne ve babaya iyi davrananın dünyada karşılığı vardır. Nedir dünyada karşılığı? Hem dünyada hem ahirette karşılığı vardır. Annesine ve babasına iyi davranan insanın dünyada huzurlu yaşaması söz konusudur. Tersini söylüyorum. Annesine ve babasına iyi davranmayan insanın dünyada ekonomik durumları iyi olabilir ama yüzü hiçbir zaman gülmez. Ama komşusundan gülmez, ama evladından gülmez, ama işinden gülmez. Ama bir başka şeylerden yüzü gülmez. Yani dünyada huzur ve mutluluğun yolu efendim, anne ve babaya iyi davranma köprüsünden geçmektedir. Aleyhissalatü vesselam efendimizden nakledildiğine göre Allahü Teala'nın kulundan razı olması okuldan anne ve babasının rızasına bağlanmıştır. Allahü Teala'nın bir kulundan gazap etmesi okuldan Allahü Teala annesinin ve babasının ona gazap etmesine bağlanmıştır. Eğer anne baba haklı olarak evladına gazap ederse bilsin ki Allah da o insanı sevmiyordur. Eğer anne baba haklı olarak evladına gazap ediyorsa bilsin ki o evlat Allah da ona gazap ediyordur. Eğer anne baba bir evladını hak ettiği halde seviyorsa bilsin ki o insan Allah da onun seviyordur. <gülüyor> Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin en geniş kapısı anne ve babadır. Eğer dilersen bu kapıyı koru ve muhafaza eyle istersen bu kapıyı kendine kapat demiştir. Kendisine annesiyle ilgili veya babasıyla ilgili bir soru soran kişiye ve Vesselam Efendimiz bu cevabı vermiştir. Yine anne ve babaya iyi davranmanın ömürde bereket ol olacağı rızıkta da genişlik meydana getireceğini hadis-i şerifte Ahmet İbni Hanbel'in rivayet ettiğine göre ve Vesselam Efendimiz şöyle ifade ediyor. Her kim ömrünün bereketli olmasını isterse, rızkının çok olmasını isterse işlerin iyi gitmesini isterse annesine babasına iyi davransın akraba münasebetlerini muhafaza eylesin buyurmaktadır insan hadis-i şerif olarak mealini söylüyorum insan insanın iş, iş düzeni bozulur rızkı azalır bereketi kaybolur işlemiş olduğu günahlar sebebiyle dolayısıyla insanın ömrünü bereketini artıran kazancının bereketini artıran iyi davranmaktır birinci derecede anne ve babaya iyi davranmak bunun can kurtaran simididir anne ve babaya iyi davranmak insanın günahlarını siler Adamın bir tanesi, Ya Resulallah ben büyük bir günah işledim. Acaba bunun bir tevbesi var mıdır diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Annen hayatta mı diye sorar? Hayır der. Peki teyzen hayatta mı diye sorar? Evet der. Öyleyse ona iyi davran, iyi muamelede bulun. O senin günahına kefaret olur. Demek ki bir insan büyük bir günah işlemiş olsa, bu günahtan, Kendisini kurtarmak için annesine, babasına iyi davranmış olsa, ikramda bulunmuş olsa, ayrıca buna kefaret niyetiyle iyi davranacak olsa, günahına kefaret olacağını, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, terimizinin naklettiği, bize naklettiği bu hadis-i şeriflerinden beyan etmektedir. Ayrıca kıymetli dostlar, cennete girmenin anahtarı da kısmen anne ve babaya iyi davranmaya bağlıdır. Çünkü Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatmış. Ben cennete girdim. Baktım ki orada bir Kur'an sesi var. Dedim ki bu kimdir? Dediler ki Harise bin Norman'dır. Dediler ki Harise bin Norman'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete giriyor. Cennete girdiğinde bir Kur'an sesi duyuyor. Duyduğu Kur'an sesi bu kimdir diye soruyor. Harise bin Norman olduğunu söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kezalikumul birru diyor. Ey ümmetim Anne ve babaya iyi davranmak işte insanı bu hale getirir. Anne ve babaya iyi davranmak işte insanı bu hale getirir. Demek ki Harise bin Norman annesine babasına iyi davranan bir insanmış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle onu ne yapmıştır? Müjdelemiştir. Annesine çok itaatkarmış. Efendim. Hatta annesine en iyi davranan insanlardan yani şey yapılmış olsa, anket yapılmış olsa veya bir yarışma tertiplenmiş olsa, insanlar arasında annesine en çok ilgi duyan, olarak seçilirmiş yine aleyhissalatü vesselam efendimizden menkul olduğuna göre burnu yerde, yerde sürünsün burnu yerde sürünsün sıkıntıdan kurtulmasın kim ya Resulallah diye sorduklarında annesinin veya babasının yaşlılığına yetişir de onun hizmetine muhtaç oldukları halde onlara hizmet ederek cennete giremeyen varsın burnu yerde sürünsün varsın burnu yerde sürünsün diye beddua ettiği rivayet edelim Adamın bir tanesinin anne ve babası yaşlı, ''Ya Resulallah ben ne yapacağım bunları?'' diye sorduğunda, dikkat et, ''Huma cennetüke ve nârut'' ''Bu annen ve baban senin ya cennetin veya cehennemindir.'' Cevabını vermiştir. Ya bunların değerini bilirsin, cenneti kazanırsın, ya bunlara gerekli ilgiyi göstermesin, cehennemi boylarsın.'' Cevabını vermiştir. Adamın bir tanesi geldi, ''Ya Resulallah'' dedi, ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu inandım ve söylüyorum. Beş vakit namazımı kılıyorum, zekatımı veriyorum, orucumu tut tutuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her kim bu şekilde ölürse peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haşr olacak yarına ahirette. Ve parmaklarını şöyle yaptı. Yani peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle böyle beraber olacak buyurdu. Bir kayıt koydu. Ma la miu Annesine babasına isyan etmedikçe, onların gönlünü kırmadıkça. Yani bir insan <gülüyor> kelime-i şehadet de getirse, beş vakit namazını da kılsa, zekatını da verse, orucunu da tutsa, haccini de yapsa, annesine babasına isyan ediyor, onların gönüllerini kırıyorsa, o yüzden peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle cennete böyle olamaz şartı tutmuyor çünkü. Kıymetli dostlar, anne ve babaya iyi davranmak farz olan birçok ibadetten de öne gelmektedir. Mesela savaşa çıkmak, savaşa gitmek yerine göre farzı kifayedir değil mi? Farzı kifayedir. Fakat ben de savaşa geleyim ya Resulullah diye soran kişiye annem baban hayatta mı? Yaşlı mı? Sen geç annene babana hizmet et demiştir. Onu savaşa almamıştır. Sen savaşa geleceksin Annenin babanın hizmetini kim yapacaktır demiştir. <gülüyor> ve dolayısıyla İmam Kâhsani Bedâi-ü sahibi diyor ki bir, bir evlat diyor annesinin ve babasının izni olmadan veya bir tanesinin izni olmadan birisi ölmüşse birisi hayatte ise o bir tanesinin izni olmadan farz-ı kifaye olan şeyler için evden çıkıp gidemez diyor. Farz-ı kifaye olan şeyler için evden çıkıp gidemez Annenin babanın evladın ihtiya e, hizmetine ihtiyacı olduğu zaman anne ve babaya iyi davranmak <gülüyor> eşlere iyi davranmaktan, arkadaşlara iyi davranmaktan daha önde gelmektedir. Uzun bir hadis-i şerifte 15 maddelik bir hadis-i şerif var. 15 tane belayı musibeti, haramı, günahı ümmetim işlediği zaman depremlerde olacak, insanların sureti de tebeddül edecek, kıyameti bekle işte o zaman diye bir hadis-i şerifte zikrediliyor. Kişi annesini üzecek, hanımına itaat edecek, Arkadaş, babasını üzecek, arkadaşına e, iyi davranacak, arkadaşı kendisini kötü yola götürüyor, arkadaşına e, itaat ediyor, ama babasını üzüyor. Hanımı, efendim kendisine yanlış teklifte bulunuyor, hanım aman hanım canım kırılmasın diyor, öbür taraftan annesini tekmeliyor, tokatlıyor. İşte bunlar gerçekleştiği zaman kıyameti bekle, deprem olayları, bir takım sıkıntılar meydana gelecektir, kıyameti bekle diye buyurulmuştur. Yani... <gülüyor> Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah radıyallahu an evlenmiş bir hanım kızla evlenmiş. Hanımını da çok seviyor. Hazreti Ömer Efendimiz çok ferasetli bir insandı. Gelin durumuna baktı, hoşuna gitmedi. Çağırdı oğlu Abdullah, gel oğlum dedi. Sen dedi bu hanımı boşayacaksın dedi. Bu hanımla bu, bu hanımla beraber olamazsın. Bunu boşayacaksın. Benim sana tavsiyem budur. Gitti Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah dedi. Ben evlendim. Hanımımı seviyorum. Babam da bana bunu boşayacaksın diyor. Ne yapayım? Babanı dinle dedi. Babanı dinle dedi. Tabi Hazreti Ömer gibi senin de bir baban olursa sen de dinle onu. Yani Hazreti Ömer gibi ilerisini görebilen bir baba olursa, <gülüyor> vakit ilerle de gelse, ufak olarak biraz serileştirerek bir şeyi anlatayım size. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam annesiyle beraber bir şeye bırakmıştı. Zemzem kuyusunu oraya bırakmıştı değil mi? Kabe-i oraya bırakmıştı. Aradan yıllar geçti İbrahim Aleyhisselam. Tabi kundakta çocuktu. Aradan yıllar geçti İbrahim Aleyhisselam gelmiş. Bakayım çocuğum, yavrum, ailem, eşim ne yapıyor? Yıllar geçmiş. İsmail Aleyhisselam büyümüş, evlenmiş. İbrahim Aleyhisselam yok. İbrahim Aleyhisselam gelmiş, sormuş işte. Böyle birisi, dediler ki şurada evi. Gitmiş, kapıyı çalmış. İsmail Aleyhisselam avcılık yapıyor. İbrahim Aleyhisselam girmiş, kapısını çalmış. Gelini çıkmış. Demiş ki sen kimsin? Ben demiş İsmail'in hanımıyım. Nerede İsmail demiş? O ava çıktı demiş. Bizim geçimimizi avla yapıyoruz demiş. Ava çıktı demiş. Peki demiş geçiminiz nasıl demiş. Çok zor şartlarda yaşıyoruz demiş. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Bir gün aç bir gün tok duruyoruz ona demiş. Durumumuz iyi değildir. Kızım beyin geldiği zaman de ki ona kapının eşiğini değiştirsin demiş. İbrahim Aleyhisselam dönmüş gitmiş. Beklememiş de. İsmail Aleyhisselam eve geldiği zaman demiş ki, hanım demiş güzel bir koku geliyor bana buradan. Güzel bir koku geliyor. Bizim eve bugün birisi mi geldi diyor. Evet diyor. Yaşlı birisin. Nur gibi bir insan geldi diyor. Ne sordu? Seni sordu dedi. Ne dedin? Ava gittiğini söyledim. Başka ne dedi? Geçimin mi sordu? Ne dedin? Dedim ki böyle böyle. O da bana dedi ki, o e, beyin geldiği zaman de ki ona kapının eşiğini değiştirsin. Hanım dedi haydi sen boşsun güle güle o benim babamdı. Kapının eşi de sendin. Sen bana hanım olarak yakışmasın. Hadi güle güle dedi. Gönderdi onu. Aradan yıllar geçti. İbrahim Aleyhisselam bir daha geldi. Geldi. Yine sonra geçti evine. Kapıyı çaldı. Yine İsmail Aleyhisselam avdaymış. Yeni gelin çıktı. <gülüyor> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kimin hanımısın? İsmail Hanım'ı. İsmail nerede? Ava çıktı. Peki geçiminiz nasıl? Rabbimize şükürler olsun. Namerde muhtaç değiliz. Halimize şükürler olsun. Rabbim bizi kimseye muhtaç kılmamıştır. Ayakta duruyoruz, hayattayız. Bizden çok kötü olanları vardır. Kızım, İsmail Bey'in geldiği zaman selamı söyle? Kapının eşiğini muhafaza etsin. Korusun, iyi sahip çıksın ona cevabını. E, tavsiyesinde bulundu. İbrahim Aleyhisselam gitti yine. İsmail Aleyhisselam geldi. Dedi ya çok güzel kokular hissediyorum. Neyin nesi bu falan? Dedi ya nurani bir adam geldi buraya. E seni sordu. Avda olduğunu söyledim. Geçimimizi sordu. Allah'a şükür ettim dedim ya şükürler olsun. Beyim hayattadır. Getiriyor, yiyoruz. Hayatımızı idame ettiriyoruz. Bizden çok kötü durumda olanlar vardı. E ne dedi sana? Dedi ki İsmail'e selam söyle. Bey'ine selam söyle. Kapının eşiğini muhafaza etsin. Kıymetini bilsin. Hanım dedi seni tebrik ederim. Sana müjdeler olsun. Kapının eşiği sensin. Ve seni muhafaza etmemi bana babam emretmiştir. O benim babamdı. Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'dı. Yani babalar ilerisini gördüğü zaman kapının eşiğini bazen korumalarını tavsiye ederler. bazında de kapının eşiğini değiştirmelerini tavsiye ederler. Ama ilke olarak ne anlaşılıyor? İlke olarak baba saygısı hanım sevgisinden önde gelir. Hacca gitmek isteyen birisi, bir insana haç farz olduğu halde hacca gider tabi. Bunu başkası engellemez ama annenin mutlaka sana ihtiyacı var. Başkası bu hizmeti göremezse o zaman bunun çaresine illa bakmak lazımdır tabii. Fakat farz olan hacci diyelim yapmışındır. Başka hacca gitmek istiyorsun annenin de sana ihtiyacı vardır. Yani yine annene hizmet et diyor efendim. Bu konuyu özetleyecek çok söylenecek şeyler var da bu konuyu özetleyecek Veysel Karahane Hazretlerinin örneğiyle bunu isterseniz bitirelim. Diğer tavsiyeleri seri bir şekilde geçelim. Veysel Karani Hazretleri meşhurdur. Uveys'tir. Bunun asıl adı Uveys'tir. Veysel Karani Hazretleri ile ilgili Bakınız. Sayı hadis kaynaklarında vardır. Ben mealen şöyle söylüyorum. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Emirul Muminin Çok enteresan bu. Veysel Karani e, e, Hazreti Ömer Efendimiz e, Emirul Muminin devlet başkanı Yemen'den, Yemen tarafından ordu istedi. Yani savaş için bana ordu gönderin demiş. Efendim Yemen tarafından ordular gelmeye başladı. Ordular gelmeye başlayınca yola dikildi Hazreti Ömer Efendimiz gelen orduları se se seyrediyor. Her gelene soruyoruz... Sizin aranızda Üveys bin Amir var mıdır diyor. Üveys, Veysel Karani'nin adıdır. Asıl adı Üveys'tir. Sonra Veysel Karani diye dönüştürülmüştü. Aranızda Üveys bin Amir var mıdır diyor. Sormuş. Birisi yok dedi. Arka grup geldi. Yok dedi. Yok dedi falan. Bir grup geldi. Üveys burada dediler. <gülüyor> Efendim hemen çağırdı Uveys'i gel dedi. Sen dedi Murat'tan mısın dedi. Yani Murat kabilesinden misin? Evet dedi. Onun dedi karn kökün e, kolundan mısın? Karani diyorlar Veysel Karani. Evet demiş. Demiş sende bir beras hastalığı cildinde bir beraz hastalığı vardı. Sonra iyileşti. Sonra sadece bir para kadar bir dirhem kadar bir yer kaldı. Vücudumdaki o cilt hastalığı tamamen iyileşti. Sadece bir dirhem kadar yeri kaldı. Öyle midir? Evet demiş. Senin demiş yaşlı bir annen var mıdır? Evet demiş. Ha, şimdi dur demiş. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum diyor. Size Amir oğlu Üveys gelecek. Yemen'den gelecek olan grupla beraber size Üveys gelecek. Yemen'den çağırdığınız müfreze ile beraber Üveys bin Amir diye birisi gelecek. O Yemen ehlindendir. Murat kabilesindendir. Karn kolumdandır. Onun üzerinde baras hastalığı vardı. İyileşti. Dirhem kadar bir yeri kalmıştı vücudunda. Onun bir annesi var. Annesine çok iyi davranır. Çok iyi hizmet eder. O uveys var ya, Peygamber Efendimiz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. O uveys var ya, eğer Allah'a yemin etse, Allah adına bir şey söylese, kesinlikle Allah onu kırmaz. Yemin etse bugün yağmur yağacak, Allah yağdırır yağmurunu. Kar yağacak derse kar yağdırır. Onun duasını Allah reddetmez. Ey Ömer! Efendimiz Hazreti Ömer'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz'e demiş zamanında bunu. Mucizelerinden bir mucize. Ey Ömer eğer becerebilirsen gücün yeterse onun için ona yalvar senin günahlarının bağışlanması için senin adına istiğfar etsin. Ey Allah'ım Ömer'in günahlarını bağışla desin. Eğer bunu söyletebilirsen ona söylet. Allah onun duasını reddetmez. Hazreti Ömer kim ya? Devlet reisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört halifesinden ikincisi. Benden sonra peygamber gelse Ömer'di dediği kişi. Allah Celle ve hazretlerinin ayetlerle teyit ettiği kişi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e ne diyor? Ne buyuruyor? Ey Ömer sen onu yakaladığın zaman eğer becerebilirsen gücün yeterse senin için istiğfar etmesini temin edebilirsen temin et. Ne olursun diyor. Şimdi yalvarmaya başladı. Peygamber Efendimiz bana böyle söyledi. Ne olursun benim günahlarımın bağışlanması için Allah'a yalvar demiş. Şimdi Efendimizin tavsiyesi deyince Uveys bin Amir yani Veysel Karani Hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz için istiğfar etmiş. Ey Allah bunun günahlarını bağışla demiş. Hazreti Ömer Efendimiz sormuş ona. Nereye gidiyorsun? Demiş ki küfeye gidiyorum. Demiş ki ben oranın görevlisine bir yazı yazayım da senin ihtiyaçlarınla ilgilensin Demiş ki, ben insanlar arasında bilinmeyen bir noktada olmam, başkalarının benimle ilgilenme içip, kendi, kendi, kendi başıma kalmam benim için daha sevgili, daha hoş bir manzaradır. Demiş. Şimdi e, sonra, bir, sen, bir sonraki sene, Haç mevsiminde o e, küfenin şereflerinden, yani idarecilerinden birisi, Hazreti Ömer Efendimiz'e uğramış. Haç dönüşünde, Hazreti Ömer Efendimiz ona demiş ki, e, sormuş ona, Uveys'ten haber var mı? Demiş ki, o evi yıkık, şık, böyle bir gece konduda yaşıyor demiş. E, Parası malı mülkü serveti olmayan birisi, gariban birisidir demiş. Böyle bir meclis birisi vardır demiş. Hazreti Ömer Efendimiz de, buyurmuş ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden böyle böyle duydum. E, dolayısıyla aynı şeyi sana tavsiye ediyorum dedi. Döner dönmez o, ona pek kıymet vermeyen o vali veya vali muavini gider gitmez hemen Veysel Karan Hazretlerini ziyaret etti. Dedi ki ya ne olursun benim gürahlarımın bağışlanması için Allah'a dua et demiş. Sen demiş Haştan geliyorsun sen bana dua et. Yok demiş illa sen illa sen demiş. Sen bana dua edeceksin. Demiş sen yoksa Hazreti Ömer'le mi görüştün? <gülüyor> evet dedi. Hazreti Ömer'le görüştüm dedi. Onun için de istiğfar etti ondan sonra kayboldu ortalıktan. Yani bu artık millet duyardı ondan sonra evim evime gelirler. Ondan sonra insanlar benim halim deşifre etmiş, edilmiş olur. Oradan kaybolmuş gitmiş. Şimdi bu, bunu niye anlattık? Allah Celle ve Alâ Hazretleri Habibi'ne duyurdu. Habibi de Hazreti Ömer Efendimiz'e bildirdi. Uveis doğası raddedilmeyen bir insan. Mutlaka Allah adına yemin etse Allah Celle Celaluhu sözünü yerine getirdiği bir insan. Neyle bu dereceye erişmiş? Annesine yapmış olduğu iyi muamele ile erişmiştir. İşte anne ve babaya iyilik yapmanın insana neler kazandıracağını anlama bakımından bu çok önemlidir. Bundan sonra burayı kapatıyorum kıymetli dostlar. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan tavsiyeleri Kur'an-ı Kerim'de bu Lokman Suresi'nde okuduğumuz ayeti kerimelerdeki tavsiyeleri mealen sadece söylüyorum. Yavrucuğum diyor. ''Yapacağın iyilik veya kötülük hardel danesi kadar olsa, kayanın içerisine girsen bunları yapsan veya göklere çıkıp yapsan, yerin içerisine girip yapsan iyilik veya kötülük, Allah oraya gelir veya Allah onu getirir. Allah'tan gizli hiçbir şey yapamasın, Allah latif ve kabirdir.'' der. ''Yavrucuğum, namazını dost doğru kıl. Ee, i̇yiliği emret, kötülükten nehyet. Başına gelen musibetlere sabret.'' Bu büyük, iş, önemli çok önemli işlerdendir bunlar. Yani namazı kılmak, iyiliği emretmek, kötülükte nehyetmek, sabretmek, başına gelenlere sabretmek yapılması gereken çok önemli işlerdir. Yavrucuğum, kimseyi küçümseme. Yeryüzünde kibirli ve gururlu yürüme. Allah gururlu ve kibirli yürüyenleri sevmez. Yavrucuğum, yolda yürürken koşa koşa yürüme. Mı mıymıntı mıymıntı, çok yavaş da yürüme. Konuştuğun zaman da sesini alçaltarak konuş, bağıra bağıra konuşma. Zira sesler içerisinde en çirkin ses... Merkebin sesidir der. Yani bağıra bağıra konuştuğun zaman o zaman e, merkebin sesine benzemiş olur. Tavsiyelerde bulunuyor. Lokman Aley Lokman suresini okursanız geniş tefsirlerde bu tavsiyelerin bir kısmını da veya değişiklerini de oradan görebilirsiniz.